Petrol şirketi BP'nin Meksika körfezindeki Deepwater Horizon adlı petrol platformundan 77 gündür denize sızan yüz milyonlarca varil ham petrol tüm dünyayı çevre konusunda yeniden düşünmeye ve harekete geçirmeye sevk etti. 77 gündür bir zarar tablosu çıkarmaya kalkarsak körfeze sızan petrol miktarı 7.1 milyon varil olarak tahmin ediliyor. Körfez'in 24 bin kilometre alanı petrole bulandı. Patlamada ve daha sonra iki kişi çevre felaketiyle bağlantılı olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 milli park tehdit altında felaketten 95 bin kişi ve işletme mağdur oldu ve bölgede 400 canlı türü yaşam mücadelesi veriyor. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Rize'de yapımları devam etmekte olan hidroelektrik santrali inşaatlarında tüm firmalarda yapılan proje izleme ve kontrol çalışmalarında uygunsuzluklar tespit edildi. HES'lerde gerekli tedbirler alınmadığı için çevre kirliliği oluştuğu, işletmeye geçmiş tesislerde dere yatağına bırakılacak can suyu olarak adlandırılan, biyolojik olarak mutlaka gerekli olan suyun yetersiz, balık geçişleri için ise uygun yapılmadığı anlaşıldı. Bu nedenlerle faaliyeti devam eden 15 HES firmasına 513 bin lirası para cezası kesildi. Bu cezalar derelerin soykırımını tabii ki önlemiyor ve sadece hazineye para kazandırıyor. Artık Çevre ve Orman Bakanlığı'nın görevlerini hatırlayıp derelerin bekçileri yerel halkın sesi dinlemeli ve bunun sonucunda da HES'lerin tamamen durdurulması ve yapılmaması gerekli. Bilim insanları tuz gölünün mucize bitkilerinin geliştirdikleri çok özel adaptasyonlarla tuzcu topraklardan suyu sökerek alabildiğini belirterek çoraklığa dayanabilecek buğday tek türünün de dünyada sadece tuz gölü çevresinde bulunduğunu bildirdi. Yani bizde tuza dayanıklı çok özel buğday türleri var. Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik yönünden dünyanın zengin ülkelerinden biri olduğunu belirtenen Ankara Üniversitesi Fel Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji ve Çeviri Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latif Kurt. Avrupa kıtasında 11.000 bitki türü var. Türkiye'de ise bitki türü sayısı yeni bulunanlarla 12.000'in üzerine çıkmıştır. 12.000'in bitki türünün %30'u yaklaşık 3.500 tür sadece Anadolu'ya hastır. Tuz gölü biyolojik çeşitlilik bakımından çok özel ve önemli bir habitata sahip. Sadece tuz gölü çevresinde bilinen Türkiye'nin başka bölgelerinde bilinmeyen 38 adet endemik bitki türü var. Tuz gölünün endemik bitkileri diğer bölgelerden farklı olarak tuza ve kuraklığa dayanıklı ırklar içerir. Bu türler hızla kuraklaşan ve çoraklaşan dünyamız için paha biçilmez bir genetik kaynaktır dedi. Tuz Gölü, özel çevre koruma bölgesi olarak özel mevzuatla korunuyor. Ancak ne yazık ki bir başka DCI projesi olan Mavi Akım projesiyle havzalar arası su transferiyle ekosistemi bozulana kadar. Mavi akımın gerçek yüzü Tuz Gölü'nün karabasını. Bu özel ırkların geleceği ne olacak, hep beraber göreceğiz. Bu arada bir başka su projesi olan Ilı Su Barajı'na verdiği kredilerle keyfin yok olmasına neden olanlar arasında yer alan ve buna rağmen çevreci bir kuruş olduğunu savunan Akbank ile bir holding arasında Ankara'da düzenlenen Yenilenebilir Enerji Proje Finansmanı kredisi imza törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Yenilenebilir Enerji değil de nükleer enerji konusunda bakın ne diyor. Zannediyorum bu hafta sonunda veya önümüzdeki haftanın başında nükleer güç santrallerinin yapımıyla alakalı hükümetler arası anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelir. Orada bütün partilerimizin de desteğiyle beraber bunu çıkartmış olacağız. Çünkü artık bu bir milli meseledir ifadesini kullandı. Nükleer santralin tekrar Türkiye'ye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Yıldız hem sivil toplum örgütlerinin hem de iktidar ve muhalefetin ayrım yapmaksızın bütün partilerin bu konuya destek vereceğine inandığını belirtti. Sivil toplum örgütlerinden destek bekleyen bakana dün nükleer karşıtları bir eylemle yanıt verdi. Nükleer karşıtları dün sabah dokuz sularında meclis önünde milletvekillerinin nükleer anlaşmayı oylamasını engellemek için bir eylem gerçekleştirdi. Greenpeace Akdeniz, Sinop Çevre Platformu, Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Yeşiller Partisi Küresel Eylem Grubu'nun üyeleri ve İzmir, İstanbul, Sinop, Mersin gibi çeşitli illerden gelen nükleer karşıtlarının katıldığı eylemde Milletvekillere nükleer yasa için hayır oyu kullanmaya çağrıldı. Eylemciler meclisin önünde 170 bin nükleer karşıtı imzasının bulunduğu kutular ve Türkiye nükleer istemiyor kirli anlaşmaya hayır diye yazılı pankartlarla bekleyerek nükleer yasayı protesto etti. Eylemciler yenilenebilir enerji kanunu 3-4 yıldır mecliste beklemekteyken Türkiye'nin enerji geleceği tamamen politik bir kararlı Nükleer gibi kirli, tehlikeli ve pahalı bir yola sokuluyor ve bu da derme çatma bir anlaşma ile oldu bittiye getirilmeye çalışıyor mesajını verdiler. Milletvekilleri görüşmek isteyen eylemlerine devam eden eylemciler sonunda güvenlik güçlerince gözaltına alındı ve gece geç saatlerde serbest bırakıldılar. Eylemcilere destek olmak için siz de nükleer.greenpeace.org adresine girerek 170 bin kişinin 200 bin olması için destek verebilirsiniz. Mutlaka yasa meclise gelmeden bu hafta sesinizi duyurabilirsiniz. Nükleersiz ve yeşil barış dolu bir dünya için sağlayacak bakalım. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi